2101 Tıraş, Nafi Rahimehullah İbni Ömer radıyallahu anh'in şu sözünü nakleder. Resulullah aleyhissalatü vesselam kaza yani çocuğun başının bir kısmını tıraş etmek yasakladı deyince. Kaza nedir diye sordular. Şöyle açıkladı. Kişi çocuğun başını tıraş eder. Ancak şurada burada bazı yerleri kesmez. Olduğu gibi bırakır. Ravi, bunu söylerken ağzına ve başının iki yanına işaret etti. 2102 Tıraş Abdullah İbnu Cafer Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer Rabiyallahu An'in ölüm haberi gelince Cafer ailesini üç gün matem yapmaya terk etti. Sonra yanlarına gelerek Kardeşimin üzerine artık bugünden sonra alamayız dedi ve Bana kardeşimin oğullarını toplayın emretti. Biz yanına getirildik. Tıpkı cevcivler gibiydik. Bana bir berber çağırın dedi. Gelince berbere emretti. O da başlarımızı tıraş etti. 2103 Tıraş H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kadınların başlarını tıraş etmelerini yasakladı. 2104 saç takma H.Z. Esma radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir kadın Resulullah ve Vesselam'a gelerek, kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim. İğretit saç takayım mı diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam. Allah takana da taktırana da lanet etmiştir diye cevap verdi. 2005. bin saç takma. Humeyd İbni Abdirrahman İbni Avs tarafından rivayet edilen ve kötü bir her birinde, Yer alan bir rivayetle şöyle. H.Z. Muaviye radıyallahu anh çık yaptı. O zaman münbere çıkarak halka bir hutbe irat etti. Hutbe sırasında koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi. Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamı işittim. Bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti. İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular. 2106. Saçı alma, dökme ve ayırma. İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Ehli-i kitap. Saçlarını alınlarına döküyorlardı. Müşrikler de ayırıyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile emir gelmeyen hususlarda ehli-i kitaba muhafarkatı severdi. Saçını alma üzerinde o da serbest bıraktı. Sonra ortadan ayırarak sağa sola taradı. 2107. Saçtaki. Arkların yolunması, An-i B'l-Şuay an-ebi-hi an-ced-i-hi an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Saçtaki arkları yolmayın. Zira bir kimse Müslüman iken tek bir kıl bile ağırmış olsa. Bu kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur. Bir rivayette şöyle denmiştir. Allah ona bu sebeple cevap yazdı. Onun sebebiyle ondan günah affetti. 2008. Bıyığın kesilmesi i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Bıyıkları kazıyın. Sakalları serbest bırakın. Sahiheynin bir rivayetinde şöyle denmiştir. Şu ameller fıtrattandır. Kasık tıraşı. Tırnakların kesilmesi. Bıyıkların kesilmesi bir diğer rivayette müşriklere muhalefet edin sakallarınızı uzatın bıyıklarınızı kesin denir 2109 bıyığın kesilmesi Zeyd İbn Erkam da buyrau Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki bıyığından kim almazsa bizden değildir 2110 bıyığın kesilmesi İbn Abbas da buyrau Allahu an hüme anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam bıyığından yığından keser ve şöyle derdi. Halilun Rahman İbrahim Aleyhisselam da böyle yapardı. 2111 Bu kesilmesi Abdullah İbn Am İbn Asr'da Yah Allahu an As anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sakalından eline ve boyuna alırdı. 2112 Kokul em yağ T ve Enes'da Yah Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bana, dünyanızdan koku, u, e, kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı. 2113, kokulu en yağ, İbn-i Müseyyip. Rahimehullah'ten rivayet edildiğine göre demiştir ki, Allah-u Teala Hazretleri münezzehtir. ve sözde ezih olanı sever. Naziftir. Nezafeti sever. Kerimdir. Kerim'i sever. Cömerttir. cömertliği sever. Öyleyse alnularınızı temizleyin ve Yahudilere benzemeyin. Bu hadisi bazı rahiler, Amir İbn-i Sad'ın babası tarihiyle Hazreti Peygamber'e ulaştırıp mersi olarak rivayet etmişlerdi. 2114 Koku Veyya H.Z. Ebu Hübeyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kime ki ikram edilirse onu reddetmesin. Çünkü, o güzel koku verirse taşıması da kolaydır. 2115 Kokulu em yağı Ebu Osman radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Sizden birine reyhan sunulduğu takdirde onu reddetmesin. Zira o cennetten çıkmadır. 2116 Kokulu em yağı İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Üç şey reddedilmez. Minder, yağ ve koku. 2017. Kokulu em yağ Nafi merhum anlatıyor. İbn Ömer Radiyallahu anhu muhabbur yaktığı zaman saf ötrekartırlı karışık ötullanır ve şunu söylerdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da böyle yapardı. 2018. Kokulu em yağ TZ ve Buhayra Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki erkeğin gibi sürünme maddesi koymeçreler. Rengi olmaz. Kadının ki bilsede rengi olur, kokusu olmaz. 2119. Kokulu emyap, H Z Ayher adıyla Allahu an demiştir. Resulullah aleyhissalatu ve selam misk ve amber gibi, Renksiz koku maddeleri sürünürdü ve derdi ki, Sürünme maddelerinin en iyisi misktir. 2120. Kokulu ve bu misar adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Her gözden iyidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür. Sonra da erkek yamağate uğrarsa o da da niyedir. 2021 Koku veya Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, kendisine vuhurlayan kadın sakın bizimle yatsın namazına katılmasın. 2022 Zinetle ilgili çeşitli meseleler. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Fıtrat 5'tir. Sünnet olmak. Etek tıraşı olmak. Bıyığı kesmek. Tırnakları kesmek. Koltuk altını yolmak. 2.123 ZİNET ile ilgili. Çeşitli meseleler. H.Z. Ayşe Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, 10 şey fıtrattandır. Bıyığın kesilmesi. Sakalın uzatılması misvak istinşak burnuna su çekmek mazmaza ağza su çekmek tırnakları kesmek parmak baş yıkama koltuk altını yolmak etek traşı olmak intika sulmani yani istince yapmak 2.124 zinetle ilgili çeşitli meseleler Hz. Ebdesti Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam bize buyurun makatını tırnağının kesilmesini, koltuk altının yolunup eteğin tıraş edilmesini 40 gün aşmayacak şekilde vakitledi. 2125 Zinetle ilgili çeşitli meseleler. H ve Buhari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki İbrahim aleyhisselam kadümden bazısı da şiddetsiz olarak kadım demiştir. de 80 yaşında olduğu halde sünnet oldu. 2126 Ziynetle ilgili çeşitli meseleler Yahya İbn-i anlattığına göre Sayit İbn-i Müseyyid şunu işitmiştir. H. Z. İbrahim Aleyhisselam Misafir ağlayan ilk kimseydi. Keza o ilk sünnet olan kimseydi. Bıyığını kesenlerin ilki. Saçında aklı görenlerin ilki de o idi. Ak saçları görünce Ya Rabbi bu nedir diye sormuş. Rabbi de bu vakardır Ey İbrahim demiş. O da Rabbim öyleyse vakarımı artır diyerek duada bulunmuştur. Rezin şunu ilave etmiştir. Bu sırada Hazreti İbrahim 120 yaşındaydı. Bundan sonra 80 yıl daha yaşadı. 2127. Zinetle ilgili çeşitli meseleler İbnü Cübeyrahî Mekhullah anlatıyor. He, Z. İbn Abbas Tabî'u Allahu anhüma, Resulullah ve Vesselam'ın ruhu edildiği vakit sen ne kadardın diye sorulmuştu şu cevabı verdi. O gün ben sünnetliydim. Ve erkekleri idrak edinceye kadar sünnet etmezlerdi. 2.128 ZİNET'le ilgili çeşitli meseleler, Ümmü Ati ile Anh'a anlatıyor. Bir kadın Medine'de kızları sünnet ederdi. Resulullah ve Vesselam kadını çağırtarak kendisine Derin kesme. Zira derin kesmemen kadın için daha çok harp vesilesidir. Koca için de daha mahgüldür diye talimat verdi. Kızları sünnet ederken üstten kes. Derin kesme. Bu şekilde kesilmesi yüze daha çok parlaklık. Kocaya daha çok har verir. 2.129 zinetle ilgili çeşitli meseleler. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam şöyle buyurdular. İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da, a ı a h lanet etsin. 2130 zinetle ilgili çeşitli meseleler. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma dedi ki. İğreti saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını inceltiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir. 2131 Ziynetle ilgili çeşitli meseleler, Ebu Hüseyin el-Heysem İbni Şefi anlatıyor. Ben ve künyesi Ebu Amir olan nasirli bir arkadaşım İliya'da denen Kudüs'ten amaz kılmak üzere beraberce yola çıktık. Onlara kısa anlatan büyükleri, Ezit kabilesine mensup Ebu Reyhane künyesini taşıyan bir sahabi idi. Ebu Hüseyin der ki, arkadaşım benden önce merside vardı. Sonra da ben geldim ve yanına oturdum. Bana. Ebu Reyhanen'in anlattığına, yetiştin mi dedi. Hayır diye cevap verince, ben onun anlattığını dinledim. Diyordu ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam on şeyi yasakladı. Dişleri törpüleyip incetmek, dövme yapmak, erkeklerin saç ve sakallarındaki akları, kadınların üzerindeki tüyleri yolması, kadının kadınla, Erkeğin erkekle aynı örtü altında arada bir mania olmadan yatması. Erkeğin acemler gibi el alt kısmına ipek şerit ilave etmesi. Yine acemler gibi omuzlarına alem olarak dört parmak genişliğinden fazla ipek koyması. Yağmacılık yapması. Saltanat sahibi olmayanın acemlerin ziyiri süsü durumunda olan kaplan derisinin üzerine oturması ve yüzük takması. 2.132 Ziynetle ilgili çeşitli meseleler. İbn-i Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. On şeyi sevmezdi. Sarı yani halük. Yaşlılıkla ortaya çıkan akların rengini değiştirme. İzzarın kibirle yerde sürülmesi. Altın gözü takmak. Teberüç kadınların ziynetlerini yersiz olarak göstermesi. Zar atmak. Muaviz etinden başka bir şey okuyarak rukiye yapmak. Akrüç temayin muska bağlamak. Suyu Menil mahalinden başka yere atmak. Çocuğu hisset etmek. Resulullah. Bunları haram kılmaksızın mekruh sayardı. 2133. Ziynetle ilgili çeşitli meseleler. h z a i i̇ Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam Bana altın gözü takmayı. Kıssı elbise giymeyi. Rükü ve secdede Kur'an okumayı. Sarıya boyanmış elbise giymeyi yasakladı. Kirmizi ve Mesai'nin rivayetlerinde şu ziyade var. Kızıl meysevi ve evjayı da yasakladı. Ciyay. Mısır'da arpa'dan veya buğday'dan yapılan bir şaraptır. Hem bu da vurdum rivayetinde Hazreti Ali. Bunları sizi de yasakladı demiyorum der. 2134. Ziyette ilgili çeşitli meseleler. T, Z, Allahu anlatıyor. Resulullah bize bir şey yasakladı. Altın gözlükler, altın ve gümüş kaplar. ipekli eğer yaygıları. ipekli kıssi kumaşlar. İstibrak denen kalın ipekli kumaşlar. ibrişim kumaşlar ve ipek kumaşlar. 2135. Zinetle ilgili çeşitli meseleler. İmran i̇bn Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Erguan'ın üzerine oturmam. Sarıya boyanmış olan elbiseyi. İpekten kenar çekilmiş elbiseyi giymen, Ravi Hüseyin burada rivayeti keserek gömleğinin cebine işaret etti ve anlatmaya devam ederek Resulullah'ın geri kalan sözlerini tamamladı. Haberiniz, Olsun erkeğin gibi sürünme maddesi kokuludur. Renk yoktur. Kadınların gibi renklidir. Kokusu yoktur. Ravilerden biri demiştir ki, Bu yasak kadının dışarı çıkma durumuyla ilgilidir. Evinde kocanın yanında olduğu takdirde istediği kokuyu sürünür. 2136. Ziynetle ilgili çeşitli meseleler. Ebu Ayyub Arbi Allahu Anh Hazretleri anlatıyor. Deytürullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: Kına yakma, koku sürünme, misvak kullanma ve evlenme bütün Peygamberlerin tabi ola geldikleri sünnetlerdendir. 2137. zinetle ilgili çeşitli meseleler. Hz. Cavid adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir adam gördü. Saçları darmadanıktı. Bu adam saçlarını düzeltip tertibe sokacak bir şeyi bulamadı mı diye memnuniyetsizlik izhar etti. Derken o sırada bir diğer adam gördü. Bunun da üstü başı kirliydi. Bunun hakkında da şu adam yüz sesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu diye söylendi. 2138. Zinetle ilgili çeşitli meseleler, Rafi İbni Hadis radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Dinelerimizin üzerinde bazı torbalar gördü. Torbalarda kırmızı yün hatları vardı. Bu kızıllığın size galebe çaldığını görüyorum dedi. Resulullah'ın bu sözü üzerine yerlerimizden fırlayıp kalktık. Öyle ki develerimizden bir kısmı telaşımızdan ürktü. Keseleri aldık. Onlardaki kızıl yünleri söküp attık. 2039 Ziynetle ilgili çeşitli meseleler, Abbad İbn-i anlatıyor. Ebu Beşir el-Ensar'ı radıyallahu anh kendisine bildirmiştir ki, Ebu Beşir bir seferde Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraberdi. Efendimiz, o sırada kellalına emrederek hususu ilan ettirdi. Hiçbir devenin boynunda kirişten mamur ilgerdanlık veya herhangi bir gerdanlık kalmasın. Mutlaka kesilsin Malik. Zannederim bu yasak. Nazar değmesine karşı develerin boynuna asılan şeyler için verilmiş olmalı demiştir. 2140 Nakışlar Süretler ve örtüler hakkında ressamların zemni. Resim ve örtülerin keraheti, İbn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, şu resimleri yapanlar var ya, bir rivayette, şu resimlerin sahipleri var ya, kıyamet günü azap olunacaklar. Onlara, şu yaptıklarınızı ilkim denir. 2041 Nakışlar Süretler ve örtüler hakkında ressamların zemmi, resim ve örtülerin keraheti, H ve Ayşe, Rabiallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir seferden dönmüştü. O yokken ben, yüklüğün önüne, üzerinde resimler bulunan bir bez çekmiştim. Resulullah Aleyhi görünce, çekip attı. Öfkeden yüzü de renklenmişti. Ey Ayşe buyurdular. Bil ki, kıyamet günü insanların en çok azap görecek olanı Allah'ın yarattıklarını taklit edenlerdir. Hazreti Ayşe rivayetine devamla dedi ki, biz o rezil kestik bir veya iki minder yaptık. 2.142 Nakışlar Süretler ve örtüler hakkında ressamların zemni. Resim ve örtülerin keraheti, i̇bn Abbas radıyallahu anhümay'ın anlattığına göre. Kendisine bir adam gelip, Ben ressamım. Şu resimleri yaptım. Bana bu hususta fetva ver dedi. i̇bn Abbas adama, Bana yaklaş emretti. Adam yaklaşınca, bana. Daha da yaklaş dedi. Adam yaklaştı. i̇bn Abbas elini başının üzerine koydu ve be. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamı dinledim. Şöyle diyordu. Bütün tasvirciler ateştedir. Allah ve Sam'ın yaptığı her bir resim için bir nefis koyar ve bu ona cehennemde azap verir. i̇bn Abbas devamlı adama dedi ki. İlla da resim yapacaksan ağaç yap. Canı olmayan şeyin resmini yap. 243 nakışlar süretler ve örtüler hakkında ressamların zemni, resim ve örtülerin keraheti, yine İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim resim yaparsa Allah onu kıyamet günü yaptığı resim sebebiyle onlara ruh üfleyinceye kadar azap eder hiçbir zaman da ruh üfleyici değildir 2044 suret ve perdelerle ilgili kehahet Ebu Havha el-Ensari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki, Melekler, içerisinde köpek ve kimsallar bulunan eve girmezler. 2045 Suret ve perdelerle ilgili kerahet, Sefin radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Ali radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu ve re selamın hazırladığı bir yemeğe davet etti. Efendimiz gelip, İçeri girmek üzere elini kapının kilitleri üzerine koyunca, evin bir köşesine gerilmiş bir kram görmüştü ki hemen geri döndü. Resulullah'a geri dönüşünün sebebi sorulunca, bir peygambere tezvin edilip süslenmiş bir eve girmek uygun olmaz cevabını verdi. 2146 Suret ve perdelerle ilgili kerahet, H.Z. Ebu Hüleyre Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, bana. Cibril aleyhisselam geldi ve Dün sana gelmiştim ama yanına girmedim. Girme işimin sebebi de üzerinde timsaller bulunan perde bezi idi. Orada bir de köpek vardı. Kapının üzerinde de insan resimleri bulunuyordu. Timsallerin başlarının koparılmasına emret ki ağaç şekline dönsün. Örtüden ayak altına atılacak iki minder yapılmasını, Köpeğin de dışarı çıkarılmasını söyle bu söylenenler yapıldı. 2147 Suret ve perdelerle ilgili kerahet, h Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular. K. İçerisinde resim, cin ve köpek bulunan eve rahmet melekleri girmez. 2148. Suret ve perdelerle ilgili kehihet İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mekke'nin fethi günü Beytullah'ta tasvirler. Görünce, içeri girmedi. Önce onların imhasını emretti ve imha edildiler. İçeride Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhi Merçelamin ellerinde kumar okları bulunur vaziyetteki suretlerini görmüştü. Şöyle buyurdu. Allah canlarını alsın. Vallahi onlar asla oklarla kısmet aramadılar. 2149. Sehavet ve Kerem H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ki ve selam buyurdular ki sehavet sahibi Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır. Cennete yakındır. Cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır. İnsanlardan uzaktır. Cennetten uzaktır. Cehenneme yakındır. Cahit sehavet sahibini aa -ah. cimri ibadet düşkününden daha çok sever. 2150 sehavet ve kerem Yine Ebu Hübeyre Hazretleri Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir hadis-i Kudüsü'de Allah Teala Hazretlerinin şöyle söylediğini haber verdi. Sen infak et. Ben de sana infak edeyim. Efendimiz devamla dedi ki Allah'ın eli yedullah doğrudur. Gece ve gündüz boyu yapılan arkası kesilmez infaklar onu azaltmaz. Arız ve semavatın yaratılışından beri Allah'ın infak ettiklerini düşünün. Bunlar, onun elindekinden hiçbir şey eksiltmemiştir. Onun arşı suyun üzerindeydi. Elinde mizan da var. Alçaltır, yükseltir. 2151. Sehavet ve Kerem T.Z. Enes böylece Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam yarın için hiçbir şey biriktirmezdi. 2152. Sehavet ve Kerem Cübeyr İbn Mutim böylece Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Hureyn dönüşü yol alırken beleviler ısrarla ganimetin taksimini talep ediyorlardı. Öyle ki bir ara. Resulullah ve selamı bir şemure ağacına doğru sıkıştırdılar ve belasını kaptılar. Bunun üzerine durup şunu söyledi. Rıdamı verin. Şu taşlar sayısınca koyun olsa. Ben yine de onu aranızda taksim ederdim. Ve sonra görürdünüz ki. Ben ne cimreyim. Ne yalancıyım, ne de korkağım 2053, Seharet ve Kerem, Ukbe İbn-i Haris Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam bize ikindi namazı kıldırmış idi. Selam verince acele ile cemaati yarıp evine girdi. Halk onun bu telaşesinde hayrete düşmüştü. Ancak geri dönmesi gecikmedi. Gelince, halkın merakını üzerinden anlayan Hazreti Peygamber şu açıklamayı yaptı. Yanımda kalan bir kısım altın vardı. ve vazda onu hatırladım. Beni alıkoyacağından korktum ve hemen gidip dağıttım. 2154. Sehabet ve Kerem, Hz. Enes yoluyla Allahu an anlatıyor. Muhacirler Medine'ye geldikleri vakit ellerinde hiçbir şey yoktu. Ensar ise arazi ve akar sahibi kimselerdi. Her yıl mallarını, ürünlerinin yarısını onlara vermek Bunlar da çalışma ve bakım işlerini üzerine almak şartıyla anlaştılar. Enes'in annesi kendine ait olan bir hurmalı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a verdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hayberlilerle savaşıp orayı fethettikten sonra muhacirler bağlarını Ensar'a iade ettiler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da zikri geçen hurmalı Enes'in annesine iade etti. 255 yola sefere çıkış günü kab ibnu malik radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam hep perşembe günleri yola çıkardı Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi. 2156 yola sefere çıkış günü sahbi Beda el elromidi radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam şöyle dua ederdi Allah'ım ümmetime erkenciliği mübarek kıl nitekim Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir seriye veya bir ordu göndereceği zaman, onu günün erken saatinde yola çıkarırdı. Sahri tüccardı. O da ticarete günün ilk saatinde çıkardı. Böylece zengin oldu ve malı arttı. İki Yola sefere çıkış günü, İdn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam buyurdular ki, insanlar yalnızlıktaki mahzuru benim kadar bilselerdi. Hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı. 2058. Yola sefere çıkış günü. Said İbn-i Müseyyid anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, şeytan tek başına olanla iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez. 2059. Yola sefere çıkış günü. An İbn-i Şua'yı an ebihi an ceddihi an tarikinden naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam re buyurdular ki, Bir atlı bir şeytandır. İki atlı iki şeytandır. Üç atlı bir gruptur. 2160, yola sefere çıkış günü, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve re vesselam buyurdular ki, Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emir başkan yapsınlar. 2061, Yürüme ve Konaklama, Ebu Hüreyre Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Mülk yerde seferde yaptığınız zaman, deve arzadaki hissesini verin. Torah yerde seferde yaptığınız zaman da orada yürümeyi hızlandırın. İlikleri kurmasın. Moğla verdiğiniz zaman yoldan sakının çünkü orası geceleyin haşeratın sığınağıdır. Ebu Davud da hissesini verindendikten sonra Mutat Mola yerlerini konaklamadan yürüyüp geçmeyin ibaresini ilave etmiştir. 2162 Yürüme ve konaklama Halit İbn-i Madan olarak yani Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselamin sözü olarak rivayet ediyor. Resulullah buyurdular ki Allah refiktir. Yumuşaklık, kolaylık, Musa sahibi. Bu sebepler rıfkı sever. Rıfk sebebiyle razı olur. Rıfk sahibine mahsus bir yardımı vardır ki, şiddet sahipleri bu yardımı göremez. Öyleyse bu. Dili olmayan hayvanlara bindiğiniz zaman bunlara konaklama yerlerinde mola verin. Eğer geçtiğiniz arazi çoraksa, oradan hayvanın iliğini kurutmadan çıkın. Gece yürüyüşünü tercih edin. Zira geceleyin ardı, gündüzde incirilmeyecek şekilde durulur. Yol üzerine geceleyin konaklamaktan kaçının. Çünkü o, hayvanların yolu, yılanların sığınağıdır. 2163 Yürüme ve Konaklama Ebu Katader Ebi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolculuk sırasında geceleyin uyumak üzere konaklayınca sağ üzerine yatardı. Sabah vaktine yakın konaklamış ise, yastık yerine kolunu diker. Başını avucunun içine koyardı. 2164, Yürüme ve konaklama. Ebu Salebe el-Hüseyin Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam sefer sırasında konaklayınca yanında bulunan halk vadilere ve dağ geçitlerine dağılırdı. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu ve selam. Vadilere ve geçit bir dağılmanız şeytan işidir. Diye ikaz etti. Bundan sonra herhangi bir yere inilince birbirlerine yakın şekilde yerleşirlerdi. Öyle ki. Üzerine bir yaygı atılsa hepsini örter denirdi. 2165 Yürüme ve Konaklama Sehri İbn-i El Eylümeni Babası Sehri'den naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gazet sırasında bir yerde konaklamıştı. Askerler konakladıkları yerleri birbirine pek yakın tutarak darlığa sebep oldular ve yolu da kestiler. Bunun üzerine bir delil çıkararak halka şunu ilan ettirdi. Konak yerini daraltıp yolu kesenin cihadı yoktur. 2166 Arkadaş yardım. Ebu Sa'id radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa, ona azığı olmayana versin. Resulullah. Bazı mam çeşitlerini bu surette saymaya devam etti. Öyle ki. Bizden hiç kimsenin yol sırasında herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşünmesine vardık. 2067 Arkadaşa Yardım H.Z. Z i an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gazileye çıkmak arzu etti ve Ey ve ensar topluluğu! Kardeşlerinizden öyleleri var ki ne malları var ne de aşiretleri. Her biriniz iki veya üç kişiyi yanına alsın dedi. H.Z. Cabir devamla der ki, Bu tamim üzerine ben iki veya üç kişiyi yanıma aldım. Yol boyu devende. Diğerlerinin sırası gibi benim de bir bilme sıram vardı. 2068. Arkadaşa yardım. Yine Hazreti Cabir Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yürümek sırasında geride kalır. Kafile kavuşturmak için zayıf hayvanı sürer. Üzerindekini terkisini alır ve onlara dua ederdi. 2069 Kadının yolculuğu Ebubeyhere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helal değildir. 2170 Kadının yolculuğu İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın bunun üzerine bir adam kalkarak. Ey Allah'ın Resulü! Kadınım haçıkçı için yola çıktı. Ben ise falan falan gazlelere yazıldım dedi. ve vesselam. Öyleyse git hanımına yetiş. Onunla haçıkçı yap diye emretti. 2171 Yolcunun yanında bulunması mekruh olan şeyler. H. Z. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Melek ve Er. içinde köpek ve çam bulunan kafile arkadaşlık etmezler. Bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Çam şeytanın izmarları çalgılarıdır. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde, Melek ve Er. içerisinde kaplan derisi bulunan kafile refakat etmez buyurmuştur. 2.172 seferden dönüş Ebubü Leyle'ye radıyallahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki yolculuk azaltan bir parçadır. Her birinizin yiyeceğine, içeceğine, uykusuna mani olur. Öyleyse işini bitiren ailesi de dönmede acele etsin. 2173. Seferden dönüş. Hz. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Seferden dönünce ailene gece vakti gelme. Ta ki kocasını bekleyen kadıncağız ısırtasını kullansın. Dağınık saçlarını tarasın. Sana kez gerekir. 2174 Seferden dönüş. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah onları yolculuktan dönenleri. Kadınları ihanet zannı altında tutmuş ve açıklarını aramış olmaları için. Evlerinin kapılarını geceleyin çalmaktan nihiyetti. 2175 Seferden Dönüş. bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah kocası gurbette olan yabancı kadınların yanına girmeyin. Zira şeytan, her birinizin içinde, vücudunuzda kanın dolaştığı gibi, kendisini hissettirmeden dolaşır buyurdu. Biz atılıp sorduk. Sende de dolaşır mı? Bende de dolaşır. Ancak Allah bana yardım. Etkide şeytanım Müslüman oldu. 2176 Seferden dönüş, bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir gazveden veya bir seferden döndüğü vakit Medine'ye gece ulaşacak olsa girmez. Sabahı beklerdi. Sabahtan önce ulaşacak olsa yine girmez. Sabah vaktini beklerdi. Derdi ki, biraz mühlet da kokusunu sürünmemiş olan taransın. Kocası gurbette olan usturasını kullansın. 2177 Seferden dönüş, H.Z. İbni Abbas Rabiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları kadınların yanına geceleyin gelmeyi yasakladığı zaman, iki kişi bu yasaları dinlemeyip, geceleyin evlerine geldi. Her ikisi de evinde hanımının yanında bir yabancı erkek buldu. 2178 Deniz Yolculuğu, Abdullah İbni Abbas Rabiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Haçkıc veya umre veya Allah yolunda cihat maksadları dışında gemiye binme. Zira denizin altında ateş. Ateşin altında da deniz vardır. 2179 Deniz yolculuğu Mutarrıf der ki, Denizde ticaret yapmada bir beis yok. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ancak hakkı zikir eder. Sonra da şu ayeti okudu. Allah'ın lütfuyla rızık aramamız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Fatır 12 2180. Yolcuyu Karşılama Sa'yip İbni Yezid radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Tebük vesi dönüşünde Biz çocuklarla birlikte Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı karşılamak üzere seniyet ve veda'ya gittik. 2181. Yolcuyu Karşılama H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, odamda iken Zeyd İbn-i Haris'e geldi ve kapıyı vurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Üryan vaziyette üzerindeki örtüsünü sürüyerek kalktı. Allah'a yemin olsun, onu, daha önce yan olarak hiç görmemiştim. Sonra da görmedim. Zeyd'i kucakladı öptü. 2082, yolcuyu karşılama, Şabi merhum anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, Cafer İbn-i Ebi Talib'i karşıladı. Kucakladı ve gözlerinin arasından öptü. 2083 Kudum Sefer'den Dönüş Namazı, i̇bn Ömer Ömer Rekat i̇bn Malik Radiyallahu Anhum anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir seferden dönünce önce mescide uğrardı. Orada iki rekat namaz kılar. Ondan sonra evine dönerdi. Nafi, i̇bn Ömer de öyle yapardı demiştir. 2084, Müsabaka ve Atıcılıkla ilgili Hükümler, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Şu şeyde armağan vardır. Deve yarışı veya at yarışı ve ok yarışı. 2085, Müsabaka ve Atıcılıkla ilgili Hükümler, İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam atı antrenmana tabi tutar. Sonra da onunla yarışa katılırdı. 2086 Müsabaka ve atıcılıkla ilgili hükümler Yine İbn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam atlar arasında yarışma yaptırdı. Hedefte 5 yaşına basanları taftil etti. 2087 Müsabaka ve atıcılıkla ilgili hükümler Yine İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Antrenmanlı atı Enafya'dan seni yetül vezaya kadar koşturdu. Antrenmanlı olmayanı da seni yetül vezadan. Beni Züraif Mescidine kadar koşturdu. 2088. Müsabaka ve atıcılıkla ilgili hükümler. H.Z. ve Hüleyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Kim iki at arasına geçeceğinden emin olunmayan bir üçüncü at dahil ederse bu kumar olmaz. Kim de geçeceğinden emin olunan atı dahil ederse bu kumar olur. 2189. Müsavaka ve atıcılıkla ilgili hükümler. H Enes N S an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın adı altında bir devesi vardır. Bu bütün yarışları kazanırdı. Bir gün binek devesi üzerinde bir bedeli geldi ve yarışta adfayı geçti. Bu durum ashabın ağrına gitti. Resulullah aleyhissalatü vesselam üzüntülerini üzerinden okuyunca şu açıklamayı yaptı. Yeryüzünde yükselttiği her şeyi arkadan alçaltmak. Allah üzerine bir aktır. 2190. Müsabaka ve atıcılıkla ilgili hükümler. Fukaymler rahmı anlatıyor. Ukbe i̇bn Amir radıyallahu anh'e dedim ki. Sen yaşlanmış bir ihtiyar olduğun halde bu iki hedef arasında gidip geliyorsun. Artık bu sana meşakkat veriyor olmalı. Bana şu cevabı verdi. Eğer Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan işittiğim bir söz olmasaydı kendimi bu sıkıntıya atmazdım. Efendimizin şöyle söylediğini işittim. Kim atıcılık öğrenir ve sonra bırakırsa o bizden değildir. Veya Asi olmuştur. 2191 Müşavaka ve atıcılıkla ilgili hükümler, Ukbe İbn-i Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar. 1- Onu yapan. Yeter ki bunu hayır. Maksadıyla yapsın. 2- Atan. 3- Atana ulaştıran. 2192. Müşavaka ve atıcılıkla ilgili hükümler, bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur. Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar. Yapan. Yeter ki hayır maksadıyla yapsın. Atan ve oku atan veren münebil. Atın. Binin. Sizin ok atmanızı. Ben bilmenizde daha çok seviyorum. Her eğlence batılır. Eğlenceleriniz içinde sadece şu üç şey mübahtır. övgüye değer. Kişinin atını tedir etmesi. Hanımıyla mübatafede bulunması. Yayla ok atıp. Atılan okları toplaması. Bunlar haktandır. Kim öğrendikten sonra atışı, nefretle terk ederse bilsin ki, bir nimeti terk etmiştir veya şöyle dedi. Bu nimete karşı nankörlük etmiştir. 2193 Müşavaka ve atıcılıkla ilgili hükümler. Selame i̇bn Ekla adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam çarşıda ok yarışı yapan beni eskenden bir grupla karşılaşmıştı. Onlara, Ey İsmail oğulları atın! Zira atalarınız atıcıydiler. Atın! Ben falan kabileyi tutuyorum dedi. Bu söz üzerine bir grup atıştan vazgeçti. Efendimiz! Ne oldu? Niye atmıyorsunuz diye sordu. Şöyle cevap verdiler. Nasıl atalım? Siz öbür tarafı tutuyorsunuz bunun üzerine. Atın! dedi. Ben hepinizi her iki tarafı da tutuyorum. 2194, Atın Vasıfları, Ebu Rehb el-Ülfemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizi alnı sakar, ayakları sekili kahverengi atı veya alnı sakar, ayakları sekili kızıl atı veya alnı sakar, ayakları sekili siyah atı tavsiye ederim. Ebu Rehb, kızılın tafdil, edilişinin sebebi nedir diye soruldu. Şu cevabı verdi. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir seriye göndermişti. Zafer haberini ilk getiren kızıl atın sahibi idi. Nesai'de şu ziyade vardır. Allah yolunda at besleyip alınlarından ve arkalarından okşayın. Boyunlarına takı bağlayın fakat kiriş bağlamayın. Kiriş bağlamayın ibaresi şunu ifade eder. Araplar cahiliye devrinde mızar değmesine karşı atlarına kiriş bağlarlardı. Bu hadisle Resulullah bu işin, Allah'ın kaderinden hiçbir şey geri çeviremeyeceğini onlara bildirmiş oldu. Mamafih bu ibarenin, atın üzerinde, cahiliye devrindeki gibi intikam almaya kalkmayın manasını taşıdığı da söylenmiştir. Zira evtar, vıtır kelimesinin de cemidir. Vıtır, intikam demektir. 2195 Atın Vasıfları H. Z. Ebu Katader Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu selam buyurdular ki, Atların en hayırlısı alnında küçük bir sakar. Üst dudağında beyaz deneyi olan siyahtır. Bunun üç ayağı sekili. Ön sağ ayağı sekisiz siyah takip eder. Eğer siyah değilse ağacası. Böyle olan kahverengi hayırlıdır. 2.196 Atın Vasıfları H Z İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam atın bereketi kızıllığındadır buyurdu. 2197 Atın asıfları. Hz. Ebu Leyla radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şikayet attan hoşlanmazdı. Bu atın ön sağ ve arka sol ayağında veya ön sol arka sağ ayağında çaprazlama şekli bulunmasıdır. Ancak şikal için şöyle diyen de olmuştur. Atın üç ayağının sekili, birinin sekilsiz olmasıdır veya üçünün sekilsiz, birinin sekili olmasıdır. Şikal sadece arka ayakta olur. Şura söylenmiştir. Şikal, beyazlı alaca ihtilafının çaprazlama olmasıdır. 2.198 Atın vasıfları, Ur ve i Caddesi Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, atın alnına hayır bağlanmıştır. Bu hayır, sevap ve ganimetir. Bu hal kıyamete kadar bakidir. 2199 Atın vasıfları, Utbe İbni Abdullah Es-Sülami Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, atın alnındaki tüyleri kesmeyin, boynunun üstündeki yereleri kesmeyin. Kuyruğundaki tüyleri de, çünkü kuyruğu sinekleri vesaire. Kovalar. de onu ısıtan elbisesidir. Alnı ise orada hayır bağlıdır. 2200. Atın vasıfları. H. Z. Cerir. Radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı atın alnındaki tüyleri parmaklarıyla bükerken gördüm. Büküyor ve şöyle diyordu. Atın alnına kıyamet gününe kadar hayır bağlanmıştır. Bu hayır sevap mı yoksa